Bedeni temizliğin ikinci kısmı beş kısımdır. 1- Hangi aza ile ne günah işleniyorsa onu o günahtan alıkoymaktır. Mesela gözü harama bakmaktan, dili yalandan, kulağı gıybetten, hayayı zinadan men etmek bedenin batıni temizliğidir. 2- Kalbi ve dimağı menfi düşüncelerden, nefsi de kibir, Benlik, riyâ gibi hastalıklardan paklamaktır. Bu, ahlakta temizliktir. 3. Ev temizliğidir. Kapkacak, sergi, bilhusus yemek kaplarını umum mikroplardan korumakla yapılan temizliktir. 4. İbadette temizlik. İbadette temizlik aleti 2'dir. a. İlmi kuvveti kullanmaktır. b. Ameli kuvveti kullanmaktır. Yani, her bir işimizde o işin yapılış keyfiyetini bilmek ve fiilen yapmaktır. 5. Mali temizlik Cimrilikten, hırstan arınıp zekatımızı müstahak fakir veya miskinlerin eline vermektir. Yani malın belli bir cüzünü mesela kırkta birini fakire mülk olabilecek şekilde temlik etmektir.